Belki de her şey annemle beni birbirine bağlayan ya da sonradan birbirinden ayıran o göbek bağıyla başladı. Ya da aslında her şey orada bitti belki de. Annemden kesilip güya hayata bağlandım. Oysa şimdilerde anlıyorum. Keşke tam tersi olsaydı. Yani anneme bağlanıp... ...hayattan kesilseydim. O zaman belki bu kadar acımazdı... ...acımaya müsait hiçbir yanım. Şu yaşıma geldim... ...pastorize edilmiş hiçbir süt besleyemedi... ...aklımın kesmediği... ...o bebek çağlarımda annemden beslendiğim kadar. Şimdi güya aklım var... ...ama annem yok. Şuramda... Göğsünün kafesine kendini çarpa çarpa öldürmeye çalışan bir şey var... ...ama annem yok. Anneni kaybettik dedi babam. Öyle doluk, öyle soğuk, öyle kapıda kalmışız gibi. Anneni kaybettik dedi babam. Sanki evimiz havaya uçmuş da... ...boşlukta duran bir kapının önünde bir umut öyle boş boş bekliyormuşuz gibi hastanenin o sevmediğim kokusuna annesizliğimin kokusunu da katarak şöyle bir nefes çektim en derinime hücrelerime sinmiş annemin nefesine değercesine içi annem kokan evimize açılmadı bir daha evimizin kapısı Açılsa da annem kokmadı bir daha. Bir daha hiçbir ekmeğin üstündeki salça annemin sepetle saldığı lezzeti vermedi. Annem ölünce her şey tadını, her şey adını ve anlamını yitirdi. Bir hafta geçti, akrabalar, komşular gelmişti. Dua ettik. Son misafiri de uğurladıktan sonra... ...babam karşımdaki koltuğa oturup... ...belki de annemi ilk istemeye gittiği gün gibi... ...mahçup, ellerinin parmaklarını birbirine geçirip... ...öyle oturdu kaldı. Bir ara kafasını kaldırıp bana baktı. Bu kez de ben yüzümü çevirdim. Yüzümde öksüzlüğü misafir ediyorken karısını kaybetmiş bir adamın acısını izleyebilecek yaşta değildim. Annem babama, eşim deşim. De o ne öyle karım diye çıkıştıkça babam o meşhur sözü söyler ve gülerdi. Ben dağ gibiyim. Sen de benim başımdaki karım. Ah, dağ gibi babam şimdi düze inmiş gibiydi karşımda. 7 yaşım sabah okul vardı ama annem yoktu ve hiçbir eğitim sistemi annesizliği anlatmıyordu. İçler istediği kadar dışlarla çarpılsın içimdeki bu sızıyı yok etmeyecekti. Baba dedim kısık bir sesle oysa efendim dese devamını getirebileceğim bir cümlem yoktu. Ütüsüzdü babamın üstündeki gömlek. Ve anlamıştım artık. Hayatımızdaki hiçbir şey... ...bir daha istediğimiz kadar doğru düzgün gitmeyecekti. Efendim... ...dedi babam yüzüme bile bakmadan. Annem öldü baba dedim. Sesimin tellerinden bir anda yüz tane kuş uçmuş gibi sesim titreyerek. Derin bir nefes aldıktan sonra ellerini açıp... Gel buraya dedi babam. Beni yanına çağırmasıyla neredeyse annemin dahi geri geleceğine inanarak koştum babama. Yürümeye yeni başladığım günlerdeki heyecanla koşar gibi koştum. Çocukluğumda çarşıdan gelişlerinde gördüğüm kadar sevinçle koşar gibi koştum. Komşunun camını kırdıktan sonra en büyük fırçayı babamdan yiyecek olmama rağmen kaçacağım en iyi sığınağın babam olduğunu bilir gibi koştum. 16 yaşında öksüz kalmış bir evladın kollarını açıp kendisine gel buraya diyen babasına koşması gibi koştum babama. Başımı kötüsüz gömleğinin göğüs kısmına değil yaslamak resmen acısını bastırıyormuşçasına dayayıp böre böre ağladım. 30 saniyede bir aldığı derin duraksaya duraksıya nefesinden anladım. Onun da aynı şiddette ama benim gibi böürmeden ağladığını. Kendisinden hiç duymadığım bir ses tonuyla tamam evladım tamam demekten başka bir şey diyemedi baba neyin tamam olduğunu bilmiyordum ama eksik olan annemdi ve bundan sonra neyin eksik kalacağını çok iyi anlamıştım babamın göğsünde ne kadar ağladığımı bilmiyorum nasıl uyuyakaldığımı da Sabah gözümü açtığımda Annemin yokluğunu Beynimde bir dinamit patlarcasını Hatırlamam uzun sürmedi Mutfak kapısından Kahvaltımızı hazırlamaya çalışan Babamı izledim biraz Masada bir tabak Mutfakta bir anne eksikti Banyoda bir bornoz Bir diş fırçası Çamaşır suyu kokusu Ve bir Anne eksikti. Salondaki çiçeklerde su, tül perdenin altında güneşlik, televizyonda saçma sapan bir program ve bir anne eksikti. Anahtarlığımızda bir anahtar, kapımızın önünde bir anne ayakkabısı ve bir anne eksikti.